Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, ''Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz.'' derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Sabır teriminin anlamı ve önemiyle sabır ve namazın insanı dirençli kılmadaki etkileri üzerinde daha önce durmuştuk. Orada bu buyruğun muhatabı İsrailoğullarıydı. Bu yüzden de şüphesiz bunlar sabır ve namaz Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir buyruluyordu. Halbuki burada, muhatap Müslümanlar olduğu için böyle bir ağırlıktan söz edilmediği gibi, ayetin sonunda Müslümanların sabırlı ve metanetli olduğuna işaret edilmektedir. Ayette hangi konuda sabırlı olmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple, ibadetleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, her türlü düşmanca hareketlere karşı direnmek, musibet ve acılara katlanmak gibi dayanıklılığı gerektiren her durumda sabretmek, bu buyruğun kapsamına girer. Bunun yanında, kıble değişikliğinden sonra vuku bulan olaylar dikkate alındığında, burada özellikle İslam'ın varlığına son verme kararında olan düşmanlara karşı verilecek mücadelelerde sabır ve metanet göstermenin kastedildiği de anlaşılmaktadır. Nitekim kıble değişikliğinden yaklaşık iki ay sonra Bedir gazvesi vuku bulmuş, sonraki dönemlerde de müşriklere ve diğer gayrimüslim unsurlara karşı silahlı mücadeleler devam etmiştir. 153 ve devamındaki ayetler bir bakıma, Müslümanları böyle bir sıkıntılı döneme hazırlıyor, bu dönemlerde sabır ve sebat göstererek Allah'ın divanına durup namaz kılarak ondan yardım dilemelerini istiyor, Allah'ın sabredenlerin yanında olduğu müjdesini veriyor. Sabır, insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür. Dolayısıyla sabır, insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır. Namaz ise onun bedeni, dili ve kalbiyle, kısaca bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi halidir. Şu halde namaz da müminin Allah ile ilgili tutumudur. Böylece sabırla benliğini güçlendiren, namazla da Allah ile birliktelik kuran insan, başarının psikolojik şartlarını tamamlamış olur. Allah yolunda ölmek, yani şehit olmak sıradan bir ölüm gibi değildir. Bu sebeple şehitlere ölüler demek, yani onların ölüp yok olduklarını düşünmek yanlıştır. Aksine onlar diridirler. Fakat insanlar bunu fark edemez. Onların canlı olduğunu hissedemezler. Taberi ayeti şöyle yorumluyor. Çünkü ölü, hayatı bitmiş, duyuları yok olmuş insandır. Bu sebeple de hiçbir şekilde hiçbir şeyden lezzet alamaz. Hiçbir nimeti algılayamaz. Halbuki sizden veya diğer kullarımdan biri benim yolumda katledilmişse, böyleleri benim nezdimde diridirler. Onlar, bol nimetler, geniş rızıklar içinde mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Fahrettin Razi'nin tefsiri de şöyledir. Sabır gösterip namaz kılarak dinimi yaşatma konusunda benden yardım isteyin. Bu hususta düşmanlarıma karşı mallarınızla, bedenlerinizle savaşmanız gerekir de, bunu yaparken canlarınız telef olursa zannetmeyin ki kendinizi zayi ettiniz. Aksine iyi bilin ki ölenleriniz benim nezdimde diridirler. Bazı mutezile bilginleri buradaki ölüm kelimesini yoldan sapma, diriliği de doğru yolda olma anlamında yorumlayarak, ayeti Allah yolunda can verenlerin yoldan sapmış, yanlış yolda ölmüş kimseler olduğunu düşünmeyin. Onlar doğru yolda ölmüşlerdir şeklinde açıklamışlardır. Aynı şekilde ayetin şehitler hakkında ölüler diyerek Ulu orta konuşmanın doğru olmadığını, onlardan saygıyla söz edilmesi gerektiğini belirten mecazi bir anlam taşıdığı da ileri sürülmüştür. Fakat gerek razi gerekse onun da işaret ettiği gibi müfessirlerin çoğu bu ayeti ruhun ölümsüzlüğü inancıyla açıklamışlardır. Buna göre esasen ölüm olayı ruhun bedenden ayrılmasından ibaret olup ölen ruh değil bedendir. Ölümle ruh bedeni terk eder, beden canlılık fonksiyonunu tamamen kaybeder, zamanla çürür gider. Ruh ise varlığını sürdürür. Ölümden sonra iyilerin ruhları ahiretteki güzel makamlarını görerek onunla mutlu olurlar. Kötülerin ruhları da cehennemdeki yerlerini görerek bundan elem duyarlar. Şehitler ise yalnız yüksek makamlarını görmekle kalmayıp cennet nimetlerinden de faydalandırılırlar. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kısmen kurtulmuşlardı. Bununla birlikte hicretin ilk yıllarında hala kaygı ve korkuları vardı. Yeni vatanları olan Medine'de putperestlerin tehdidi altındaydı. Nitekim kısa zaman sonra çatışmalar başladı. Bu arada Müslümanlar ağır maddi sıkıntı çekiyorlardı. Hicret edenler mallarını geride bırakmışlardı. Çatışmalarda da mal ve can kaybına uğruyorlardı. İmkanlarını kardeşçe paylaşmalarına rağmen peygamber ailesi de dahil olmak üzere çok zaman günlerce karınlarını doyuramıyorlardı. Ayette özellikle Medine döneminin ilk yıllarındaki bu sıkıntılara işaret edilmekle beraber, genel anlamda Allah'ın insanları bu tür sıkıntılarla imtihan etmesi her zaman mümkün olduğundan ayetin anlamı ve amacı da mutlak ve geneldir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir, Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem de dünyevi bakımdan hep kazanmışlardır. Bu Allah'ın yasasıdır. Onun için 155. ayetin sonunda sabredenlerin müjdele'' buyrularak yeniden sabra vurgu yapılmış 156. ayette bu sabrın imanla ve teslimiyetle bütünleşmiş bir sabır olduğu özellikle belirtilmiştir. Bu ayetler bir yandan Hz. Peygamber'le ona inanan ilk Müslümanların sahip oldukları kesin imanla yüksek ahlakı ve üstün moral gücünü yansıtmakta, bir yandan da örnek Müslüman'ın karakteristik yapısını tanımlamaktadır. Bu yapının temel taşı Allah'a sarsılmaz iman, güven ve teslimiyettir. Sadece Allah'a ait olduğumuzun ve en sonunda O'na döneceğimizin bilinci içinde, Başarı ve kurtuluşu da yalnız Allah'tan beklemek, bu imanın bir ürünü olarak Allah karşısında her zaman ümitli ve iyimser olmak, düşmanlar karşısında da onurlu ve kişilikli olmaktır. Mealinde lütuflar şeklinde çevirdiğimiz 157. ayetteki salavat kelimesi salatın çoğuludur. Tefsirlerde salat, çoğunlukla mağfiret, bağış kelimesiyle açıklanmıştır. Fahrettin er razi ise bu ayetteki salat ve rahmet kelimelerini şöyle açıklar. Salat Allah'tan olunca sena, medih, övgü ve yüceltme anlamına gelir. Rahmet ise Allah'ın verdiği ve vereceği nimetlerdir. Buna göre ayet Hz. Peygamber ve Müslümanların yaptığı gibi hayatın türlü zorluklarına karşı koyan, özellikle inançlarını, vatanlarını ve diğer yüksek değerlerini koruma uğruna karşılaştıkları sıkıntılara sabır ve metanetle direnen, Allah'a olan inançlarını, güven ve teslimiyetlerini, iyimserliklerini, sabır ve metanetlerini her zaman koruyan yüksek karakterli müminler için daha yücesi düşünülemeyecek güzellikte bir iltifattır. Çünkü burada, Müminlere övgülerde bulunup onların hidayeti olduklarını bildiren bizzat Allah'tır. Bir mümin için bundan daha büyük bir lütuf ve şeref düşünülemez. Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.